Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Resulullah doğmadan yetim, altı yaşında da öksüz kaldı. Amcası Ebu Talip yeğenine çok düşkündü. Dedesinin vefatından sonra onu sahiplendi. Ama bir erkek tek başına bir çocuğa ne kadar bakabilir? Fatıma, Allah ondan razı olsun. Ona annelik yaptı. Resulullah'ı çocuklarından hiç ayırmazdı. Onun neye üzüldüğünü anlar, hüznünü fark ettiğinde neşelenmesi için elinden geleni yapardı. Beni serbest bırakmanız karşılığında yapacağınız teklifi kabul ediyorum. Seni serbest bırakmak mı? Evet. Neden böyle bir şey yapayım ki? Yeni aldığınız bahçedeki hurma ağaçlarını dikebilirim. Sadece hurma ağaçlarını dikmen yetmez. Başka ne istersiniz? 1600 dirhem altın. Bu çok yüksek miktar. Nasıl bulabilirim ki? Bana bunu bulmam için biraz müddet verin. İyice düşün taşın. 300 ağaç fidanı dikeceksin ve hepsi tutacak. Tutmazsa anlaşma iptal olur. Ayrıca da... 1600 dirhem altın, bir dirhem bile eksik olsa kabul etmem. 81. bölüm. Asabı Kiram'dan imkan bulan herkes Selmana yardım etmek için onun bahçesine gelmişti. Planlar bir köşeye yığılmış Asabı Kiram'da çukur kazmakla uğraşıyordu. Bana şu kazmayı verilmesin. Hadi Bismillah. Bismillah. Küreyi uzatır mısın? Tutun şunun ucundan. Haydi Bismillah. Hamdolsun. Bitti şükür. Saydınız mı? Eksik kalmasın. Saydık saydık. Sayısı tamam. İyi, çok şükür. Hadi fideleri çukurların yanına taşıyalım Peygamberimiz kendi dikeceğini söylemiş Tamam işte hazır olsun Gelince kolaylık olur Doğru hadi taşıyalım Hepinize çok teşekkür ederim Siz olmasaydınız ben bu işi nasıl bitirirdim Hep birlikte olunca Çabucak bitiverdi ne güzel Tek başına üstesinden gelinecek bir iş değil Sen git de peygamberimize haber ver Allah razı olsun hepinizden Şimdi gidiyorum Peygamberimiz geliyor Hadi yer açalım Peygamberimiz kazılmış çukurlara tek tek fideleri yerleştirdi oh, Dikim işi bitti Can suyunu da verdik mi tamamdır Ben de kuyudan su çekeyim Ben de suyu taşımak için kapkacak bulayım o zaman Peygamberimizin diktiği tüm fideler tuttu Ödenecek miktarı da peygamberimiz temin ederek Selman'a verdi Böylece Selman'ı farisi özgürlüğüne kavuşacak imkanları elde etmişti. Müsaadeniz var mı? Girebilir miyim? Gel Selman. Ne oldu? Anlaşma şartları ağır mı geldi? Hayır. İstediklerinizi yaptığımı söylemek için geldim. Bu kadar kısa sürede nasıl yapabildin? Arkadaşlarımın desteğiyle 300 fidanı diktik. Peki ya altın? O da burada. İşte alın. Tam istediğiniz kadar. 1600 dirhem. Bunu başaracağına inanmıyorum. Ama sözünü tutmuşsun. E şimdi sıra bende. Evet artık özgürsün. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Sana binlerce şükürler olsun ya Rabbi. Yıllar önce kaybettiğim özgürlüğümü... ...bugün bana yeniden bahşettin Rabbim. Onun ne büyük bir nimet olduğunu ancak yaşayan bilir. Peygamber Efendimiz ashabı ile mescitte sohbet ediyordu. Etrafına toplanan sahabiler her zaman olduğu gibi pür dikkat onun anlattıklarını dinliyordu. Peygamber Efendimiz onlara kıyametin şiddetinden bahsetti. Tekvir suresinden bazı ayetler okudu.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 Aralarından birçok kişi kendi amellerinin eksikliğini düşünerek ağlamaya başladılar. Bu arada birkaç genç bir köşeye çekilerek bu konuyu aralarında konuşmaya başladı. Bize bunca nimet veren Rabbimizin huzuruna hangi amelle çıkacağız? Gece gündüz alnımız secdeden kalkmasa bile nimetlerin şükrünü eda edebilir miyiz? Ne yaparsak Allah'ın sevgisini kazanabiliriz. Kıyametin dehşetinden kendimizi nasıl kurtarabiliriz? Peygamberimizin yaptığı gibi yapalım. O gecelerini namazla geçiriyor. Eşinden öğrendim. Bazen ayakları şişene kadar namaz kılıyormuş. Bunun sebebini sorunca da... ...şükreden bir kul olmayayım mı diyormuş. Peygamberin yanında biz kimiz ki? Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır. Biz günahkar kurlarız. Daha fazlasını yapmamız lazım. Ne yapacağız peki? Ben bundan sonra günlerimi oruçla geçireceğim. Ben yaşadığım müddetçe... Geceleri hep namaz kılacağım Ben de nefsimi adam etmek için kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim Doğru söylediniz biz de böyle yapalım Bu gençlerin yaptıkları peygamberimizin kulağına eriştiğinde onları yanına çağırdı ve duyduklarının doğru olup olmadığını sordu Doğru olduğunu söylediler Resulullah onlara şöyle dedi Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Gecenin bir kısmında namaz kılıyor, bir kısmında ise uyuyorum. Ve kadınlarla da evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Peygamberimizin söylediklerinden sonra gençler yaptıkları hatayı anlamışlardı. Peygamberimiz doğru söylüyor. Allah bizden böyle bir şey beklemiyor ki. Bunu nasıl düşünemedik? Niyetimiz Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaktı. Aşılığa kaçtığımızı fark edemedik. Peygamberimizin sünnetini uygulamak konusunda orta yolu tutmak, kendimizce uygun bulduğumuz çokça ibadeti yapmaktan daha önemliymiş meğer. Allah'ım bizi doğru yoldan ayırma. Ashabın ileri gelenlerinden Sa'd bin Ubade'nin annesi Amre bin Temesud vefat etmişti. Oğlu annesi için ne yapabileceğini merak ediyordu. Peygamberimize gelerek şöyle sordu. Ya Resulallah! Annem ansızın vefat etti. Hayattayken hayır hasenat yapmayı çok severdi. Eğer imkan bulabilseydi muhakkak bir hayır ya da vakıf yapmayı vasiyet ederdi. Şimdi ben onun adına bir hayır yapabilir miyim? Peygamberimiz onun annesi adına istediği hayrı yapabileceğini söyledi. Peki hayrın en faziletlisi hangisidir? Peygamberimiz bir kuyu kazdırıp su içirmektir dedi. Dediğiniz gibi bir kuyu kazdıracağım ve annemin adına onu insanlara bağışlayacağım. Bir de bahçem var. Onu da annem için bağışlamak istiyorum. Peygamberimiz Medine'de kendisine kucak açan ensara karşı ayrı bir muhabbet beslerdi. Saad'ın annesinin nereye defnedildiğini sordu. Kabrinin başına giderek ona dualar etti Peygamberimiz belirli aralıklarla kabirlere ziyarette bulunur Ölümü ve ahireti hatırlatması sebebiyle Bunu ashabına da tavsiye ederdi Yine böyle bir gündü Adeti olduğu üzere ''Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri'' diyerek selam verdi. Ashab-ı kiram da aynısını tekrarladılar. Sonra peygamberimiz ''İnşallah biz de size katılacağız ama kardeşlerimi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim'' diye ekledi. ''Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?'' Allah Resulü ''Siz benim ashabımsınız, kardeşlerimse'' henüz dünyaya gelmeyenlerdir diye cevapladı onları. Henüz dünyaya gelmeyenler mi? Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü? Resulullah şöyle cevap verdi. Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı? Tabii ki. Tabii ki. Evet. Evet. Evet. Evet. Tabii ki. Peygamberimiz, işte benden sonra gelecek olan kardeşlerim, aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü, Abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım." dedi. Bu hadise ashabı kiramı çok etkilemişti. Kabristan'dan döndükten sonra kendi aralarında konuşmaya başladılar. Resulullah'ın dediklerinden sonra abdestin ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Evet. Ben de Resulullah'ın müminin nuru Abdest suyunun ulaştığı yere kadar varır dediğini duymuştum ama Bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum Ben de şöyle dendiğini duymuştum Bir kimse abdest alır ve güzelce abdest almaya özen gösterir Ardından da namaz kılarsa Bu abdestle namaz arasında işlediği günahlar O namazı kılıncaya kadar mutlaka bağışlanır Ben de buna benzer bir hadise duymuştum Müslüman bir kişi abdest alır da yüzünü yıkarsa Gözleriyle baktığı her günah Suyun son damlasıyla yüzünden çıkar gider. Ellerini yıkadığı zaman elleriyle işlediği her günah suyun son damlasıyla beraber ellerinden çıkar gider. Ayaklarını yıkadığı zaman ayaklarının yürüyerek işlediği her günah suyun son damlasıyla birlikte çıkar gider. Sonunda o kul günahlarından arınmış olur. Hem maddi hem de manevi kirlerimizi gidermeye yarayan suyu yaratan Rabbimize hamd olsun. Hamd olsun. Hamd olsun elhamdülillah.